Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammed ve alâ âli Muhammed. Allah Resûlü aleyhissalâtü vesselâm'ın haber verdiği alametlerden bir diğeri de Fırat nehrinin altın bir dağ çıkarmasıdır. Fırat nehrinin altın bir dağ çıkarması. Fırat Kelime Arapçalaşmış bir kelimedir. Fırat, Türkçesi Fırat'tır. Arap dilinde tat, tatlı su anlamına gelmektedir. Fırat büyük bir nehirdir. Malatya'dan geçer, burada küçük nehirlerle birleşir. Rakka'ya uğrar, sonra da Irak'ta işlenebilir toprakların zirai sulanmasında kullanılır. Irak'ın ortasında Dicle Nehri ile birleşir. Ve Arap kürfezine, yani Basra kürfezine akar. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini haber veriyor. La tequmu sa'atu hatta yahsilel furatu an cebelin min zeheb. Yaktatilu nâsu aleyh fe yuktelu min kulli mi'etin tis'atun ve tis'ûn. وَيَقُولُ كُلُّ رَجُولٍ مِّنْهُمْ لَعَلِّ أَكُونُ أَنَا الَّذ۪ي أَنْجُوهُ Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Fırat Nehri altın bir dağ açıp çıkarmadıkça kıyamet kopmaz. Fırat Nehri altın bir dağ çıkarmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlar onun üzerinde birbirleriyle savaş yaparlar. Neticede her yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan her biri belki kurtulan kişi ben olurum der. Allah-u Ekber. Hadis Buhari'nin Fiten Bâbi Huricinler bölümünde geçiyor. Yine aynı şekilde bari baride şerh edilmiş. Müslim'de El-Fiten ve Eşretü's-Sa'de İmam-ı bunu şerh etmiştir. Ebu Ubeyye radıyallahu anh-nihayel fiten ve Melahimin yaptığı e, talikte olduğu gibi bu Min Zaheb, altın bir dağ ile kastedilen petrol değildir. Yani Ebu Ubeyye rahimullah bunu böyle e, yorumlamış ancak bu petrol değildir. Evet. Yani e, İmri Kesir'in en nihayesinde El Fidan ve Melahime yaptığı talikte bunu söylemiş. Ancak burada kastedilen petrol değildir. Altının petrol olarak yorumu birçok yönden yanlıştır bir hadiste açıkça cebelum minedzeheb yani altın bir dağ olarak geçmektedir ve altın herkesin bildiği bir madendir. Petrol ise gerçek anlamda altın değildir. İki Resulullah ve Vesselam Fırat'ın altın bir dağ çıkaracağını ve insanların o dağa göreceğini haber vermiştir. Petrol ise yerin binlerce metre altından aletlerle çıkarılmaktadır. Üç Resulullah ve Vesselam altın dağın çıkışını diğer deniz ve nehirlerle ilişkilendirmeyip bunu Fırat'a has kılmıştır. Petrol ise hem yerden hem de denizlerden çıkarılmakta ve bu da birbirinden farklı bölgelerde olmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiğine göre insanlar bu hazine yanında savaş yapacaklar. Oysa Fırat'ın yakınlarında veya başka yerde petrol çıktığında insanlar savaş yapmamışlardır. Aksine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hazineyi gören kişilerin ondan bir şey almasını yasaklamıştır. Nitekim Ubey bin Kab radıyallahu ten, gelen bir rivayette şöyledir. İnsanlar dünyayı elde etmek konusunda boyunları farklı olmaktan geri kalmaz. Ben Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Fırat Nehri'nin altın bir dağ açıp çıkarması zamanı yaklaşıyor. Her kim orada hazır bulunursa sakın ondan bir şey almasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden kim buna denk gelirse veya bu, bu anda hazır olursa ondan bir şey almasın buyuruyor Ubey bin Kab radiyallahu anh'ın rivayetine göre. Kim bu altının petrol olduğunu söylüyorsa onu almanın yasak olduğunu da söylemesi lazım. Bunu da kimse şimdiye kadar söylememiştir. Ve tabii ki yani Aleyhisselatü Vesselam bunu kıyamet alametlerinden sayıyor ve bunun zamanının yakın olduğunu söylüyor. Ve e, petrol bir dağ değildir yani ya da bir dağ görüntüsünde değildir. Sıvıdır. Allah ve Vesselam e, açıkça yani Arapça lafızdan da anlaşılacağı gibi cebelun minezzeheb diyerek Altın bir dağ olduğunu haber vermiştir. Dolayısıyla e, gerçekten e, hadisin bütünlüğüne akışına uymamaktadır böyle bir yorum. İbn Hacer es rahimullah o altından almanın yasaklanma sebebi fitne ve savaşa neden olacağı içindir görüşünü tercih etmiştir. İbn Hacer diyor ki. Yani Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamasının sebebi. Çünkü demin hadiste dedi ki her yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Ve o yüz kişi şunu ümit eder, eder. Herhalde bu savaşın sonunda muzaffer ben olacağım. Ben kazanacağım, kurtulan ben olacağım. Herkes bu ümitle birbirleriyle vuruşur ve böylelikle yüzün doksan dokuzu yok olup gider. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da böyle bir fitneden ümmetini sakındırmak için onlara siz eğer böyle bir altın dağdan gelirseniz ondan almayınız diyerek aslında altının haram olması veya yasaklanması değil. Aksine o fitneden sakındırmak için Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bunu emretmiştir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü haber verdiği diğer alametlerden biri de vahşi hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşmasıdır. Vahşi hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması. Onların yokluğunda olan olaylar, insan eşyaların ve hayvanların insanlarla konuşması, onların yokluğunda olan olayları haber vermeleridir. Yine insanın bazı organlarının konuşmasıdır. Örneğin kişinin baldırının o evde yokken ailesinin ne yaptığını ona haber vermesidir. Kişinin baldırının kendi evde yokken ailesinin neler yaptığını haber vermesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen hadis şöyledir. Bir koyun çobanının yanına kurt geldi ve onun bir koyununu kaptı. Çoban koyunu geri almak için kurdun peşine düştü ve koyunu ondan zorla geri aldı. Bunun üzerine kurt bir tepenin üzerine çıktı. Kuyruğunu iki bacağının arasında karnına doğru uzatarak e, oturdu ve şöyle dedi. Allah'ın bana rızık olarak verdiği şeye kastettin. Ve benden zorla geri aldın dedi. Yani kurt konuştu. Çoban, vallahi ilk kez bugün bir kurdun konuştuğunu görüyorum dedi. Bunun üzerine kurt, bundan daha ilginci, iki harre arasındaki, yani Medine'deki hurmalıkta olan bir adamın, geçmişte olanları, ve sizden sonra olacakları haber vermesidir. Yani, Çobanın bu hayretine karşılık kurt ona şöyle cevap veriyor diyor ki ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim yani sen benim konuşmama şaşırıyorsun ancak ben sana şu, daha ilginç veya daha önemli ya da seninle daha ilgili seninle daha alakalı bir hususu haber vereyim o da iki Harre arasında bulunan yani Medine'de bulunan bir adamın yani aleyhissalatü vesselamin geçmişte olanları ve sizden sonra olacakları haber vermesidir dedi. Çoban Yahudiydi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e geldi ve olayı anlattı. Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu tasdik etti. Ve şöyle dedi. İnneha emaratun min emaratin beyne yedeyi sa'a. Resulü Vesselam dedi ki muhakkak bu kıyamet öncesi alametlerden birisidir. Yani... Çoban'ın bu olayını, bu vakasını Aisset (sav) diyor ki: inne amaratun min amaratin beyne yaday sa'a." Bu diyor, kıyamet alametlerinden bir alamettir. Kad avşakur av racul en yahraca fela yerci'a hatta hatta tuhaddisehu na'luhu ve sawtuhu ma ahdath ma ahdasa ehluhu ba'de. Ve devamla diyor ki aleyhissalatü vesselam kişinin evinden ayrılıp geri dönmeden ayakkabıları ve kırbacı ondan sonra ailesinin ne yaptığını ona haber vermesi yakındır. Aleyhissalatü vesselam çobanın bu olayını kıyamet alametlerinden birisi olarak değerlendirmiş ve arkasından kişinin evinden ayrılıp geri dönmeden yani kişi evinden ayrılacak ancak geri dönmeden ayakkabıları kırbacı ondan sonra ailesinin e, ne yaptığını kendisine haber verecektir. Yani dile gelecektir diyecekler ki şu an senin ailen şunu yapıyor. Hadisi İmam-ı Ahmet rivayet etmiştir. Müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Yine Ebu Sa'id radiyallahu anh'tan gelen e, rivayet ise şöyledir. Kıssayı anlattıktan sonra yani az önce okuduğumuz, anlattığımız kıssayı anlattıktan sonra Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu. Sadaqa vellezi nefsi biyedih La tequmu sa'atu hatta yukellime siba'ul ins İnsen ve yukellimen racule azabatu savtihi ve şiraku na'lih Ve yukbirahu fe فَخِذُهُ bima اَحْدَثَ اَهْلُهُ bade Diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu kişi doğru söylüyor. Vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişinin kamçısının püskülü, ayakkabısının bağı ve baldırı, evde ailesinin ondan sonra ne yaptığını haber vermedikçe, kıyamet kopmaz. Kişinin e, kamçısının püskülü, ayakkabısının bağı ve baldırı. Evde ailesinin ondan sonra ne yaptığını haber vermedikçe kıyamet kopmaz. Ahmet, Ahmet e, Rahimullah'ın müsnedinde geçiyor. Elbani Rahimullah sahih olduğunu söylüyor. Ve yine ravilerin sika olduğunu söylüyor. Kasım dışındakiler Müslümin ravileridir. Kasım da ittifakla sikadır deniliyor ve ahir devam ediyor. Dolayısıyla Allah Resulü ve vesselam kıyamet alametlerini haber verirken gerçekten de bunlar olağanüstü yani alışılmadık görülmedik hallerdir. Allah azze ve celle eee Bugünlerin nasıl günler olacağını gerçekten bilmemekteyiz. Ancak Aleyhisselatü Vesselam bunu haber verdiyse biz Aleyhisselatü Vesselam için sedakta ya Rasulullah deriz. Aleyhisselatü Vesselam yani onu tasdik ederiz. Ve yine kıyamet alametlerinden bir diğeri belaların şiddetinden dolayı ölmeyi temenni etmektir. Yani ölmeyi dilemektir. Abu Ureyna radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu haber veriyor. La taqumu's sa'atu hatta yamurur <gülüyor> rajulu biqabri'r rajuli feyaqulu ya laytani makaneh Diyor ki kişi bir başkasının kabrine uğrayıp da keşke ben onun yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Kişi bir başkasının kabrine uğrayıp keşke ben onun yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Hadis muttefakun aleyhtir Buhari ve Müslim'de kayıtlıdır. Yine Ebureyle radıyallahu anhu Resulullah aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. "Vellezî nefsi bi la tezhebü'd-dünyâ hattâ yamurr er-raculu alâ'l-kabr. Feyetamarrağ feyetamarrağ alayhi ve kuntu yemin ederim ki İnsan bir kabire uğrayıp kendisine din değil sadece bela olduğu halde sıkıntı ve bunaltısından dolayı kabir üzerine eğilip bükülerek ah keşke bu kabirdeki kişinin yerinde ben olsaydım demedikçe bu dünya yok olmaz. Ölümü temenni etmek ancak fitnelerin çoğaldığı. Hayatın ve İslami yaşantının değiştiği zamanda olur. Eğer şimdiye kadar bu olmamışsa ileride mutlaka olacaktır. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki eğer sizden birisi ölümün satıldığını görse onu kesinlikle satın alacaktır. Şairin dediği gibi diyor, bu hayat ki hayrı kalmamıştır. Ölüm satılmaz mı ki satın alayım? Allahu Ekber. Dikkat ediniz, yani ölümü temenni etmek fitnelerin çokluğundan olacaktır. Hayatın ve İslami yaşantının değiştiği bir zamanda olacaktır. Eğer şimdiye kadar bu olmamışsa ileride mutlaka Olacaktır. Gerçi şu an günümüzde örneklerini görebilmekteyiz. Yani insanlar ölümü temenni ediyor veya canına kast ediyor, intihar ediyor ve benzeri şeyler yapıyorlar. Ve belki de içlerinden geçiriyorlar. Ancak Doğrusallar Allah Resulü Vesselam, ölümü temenni etmeyiniz buyuruyor. Ancak böyle günlerin geleceği haber veriliyor. Ölümü temenni etmez bir Müslüman ancak yaşamak kendisi için hayırlıysa bunu diler ölmek kendisi için hayırlı ise kendisi bunu bilmediği için Rabbine sığınır ve dua ederek Rabbine böyle temennide bulunur, istekte bulunur. Hafız Irak diyor ki Rahimullah, bu Hafız Irak dediğimiz Hicri 725 yılında doğmuş ve hadis hafızlarından biridir. Şam, Halep, Hicaz ve İskenderiye'ye yolculuk etmiş ve buralardaki büyük alimlerden ilim tahsin etmiştir. Hadis dalında birçok eseri vardır. Ve eserlerinin bazı isimleri var ancak önemi yok. El-Kurdi, El-Şafii deniliyor ona. Yani hem Iraklı, Kürt ve Şafii alimlerden birisidir ve muhaddistır. Diyor ki bu durumun her ülkede olması, her zamanda veya her insan için olması gerekmez. Aksine o bazı kişilerle bazı yerlerde bazı zamanlarda gerçekleşir. Ölümün temenni edilmesinin kişinin mezara uğramasına bağlanması, o vakit insanların başlarına gelen fesadın şiddetini hissettirir. Zira kişi ölümü hazır olmadığı bir halde ister. Ölüleri görüp kabirlere baktığı zaman tabiatı bundan hoşlanmaz ve karakteri ölümü isteme düşüncesinden kaçar. Bu şokun şiddeti onu mezarlanın ürkütücülüğünden uzaklaştıramaz. Bu durum ölümü temenni etmenin yasak oluşuyla çelişmez. Çünkü bu hadisin içeriği olacak olan şeyi haber vermektedir. Onda dini bir hükme itiraz etme yoktur. Gerçekten ee, güzel bir şerh yapmış. Yani diyor ki ille bu demek değildir ki bütün dünyada bu olacak. Yani bir ülke ee, huzur ve saadet içerisindeyken başka bir ülkenin insanları mağdur veya sıkıntılı olmuş olabilir veya onlar o an şiddet ve açlık içerisinde olabilir veya onlar o an efendim ölümden daha büyük zulümler görmüş olabilir, aynı günümüz zalimlerinin bazı mustazafları veya mazlum halka eziyet etmeleri gibi Afganistan'da örneği var, Suriye'de örneği var, efendime söyleyeyim Müslümanların mücadele ettiği diğer yerlerde ve benzeri birçok örnek var. Dolayısıyla kişiler öyle fitnelere ve fesada düçar olurlar ki artık ölümü temenni ederler. Hatta biliyorsunuz Allah Azze ve Celle bir kutsi hadiste buyuruyor diyor ki ben ben. Mü'min kulumun canını almakta tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etmem. Yani gerçekten Allah Azze ve Celle dilediğini yapandır. Ancak bunu söylemesi Yüce Rabbimizin, yani mü'min kul ölümden hoşlanmıyor. Allah Subhanahu ve Taala o mü'min kulun ölümden hoşlanmaması ile ilgili hükmünden ötürü, Tereddüt edişim yani mümin kulum sırf rahatsız oluyor diye yüce Rabbimiz de rahatsız olduğunu söylüyor. Tabi bunlar bizim bildiğimiz manada değil yüce zatına yaraşır şekilde bunlar vuku buluyor. Ve insanın fıtratına terstir yani toprağın altını dilemesi veya ölmeyi temenni etmesi. Ancak demin Hafız Iraki'nin de söylediği gibi öyle şiddetli fitneler ve belalar olur ki artık kişiler... Ee, aynı şekilde o fıtratlarının gereğini terk ederler ve artık onu temenni eder hale gelirler. Yani mezarın başına gelir, çömelir, şöyle bakar, yerin üstüne bakar, fitneleri görür, başına gelecekleri düşünür ve der ki keşke falanın yerinde ben olsaydım ya da bu kabrin sakininin yerinde ben olsaydım der. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiğine göre İnsanların başına o kadar zorluk ve sıkıntılar gelecektir ki artık deccalın çıkmasını temenni edeceklerdir. Allahu Ekber. Artık deccalın çıkmasını temenni edecektir. Yani başlarına gelen sıkıntı ve fitneler o kadar şedittir ki deccalın gelmesini temenni edeceklerdir. Nitekim Huzeyfe radıyallahu anh Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. يَأْتِعَلَ النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَا ف۪يهِ الدَّجَّالِ İnsanların başına deccalin çıkmasını dileyecekleri bir zaman gelecektir. Dikkat ediniz, Hüzeyfe radiyallahu özelliğini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hüzeyfe radiyallahu uzun yaşamıştı, uzun ömürlü sahabelerden biriydi, Allah ondan razı olsun. Ve aynı zamanda o diyor ki hiçbiriniz benim kadar kıyamet alametlerini bilemez. Bunu söylemesinin sebebi, çünkü diyor, biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam işte bir sabah fecr namazını kıldırdı, sonra hutbeye çıktı, ta öğlen vakti girinceye kadar, yani salat-ı girinceye kadar Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerini anlattı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam indi, Namazı kıldırdı sonra tekrar çıktı ve salatul asr gelinceye kadar yani ikindi namazı yine kıyamet alametlerini anlattı. Sonra tekrar indi e, ikindi namazını kıldırdı sonra çıktı ta salatul mughrib gelinceye kadar yani akşam namazını kıldırdı. Aleyhisselatü ve selam hep kıyamet alametlerini anlattı. Huzeyfe radiyallahu diyor ki hiçbiriniz benim kadar kıyamet alametlerini bilemez. Hatta ben bazılarını unuttum. Ben bazı alametleri unuttum. Ancak... O alametler vuku bulduğunda hatırlıyordum. Aynı şunun gibi diyor. Sizden birisi birini görür. Birini görür. Onunla konuşur veya tanır. Aradan yıllar geçer. O kişiyi unutur. Sonra o kişiyi tekrar gördüğünde hatırlar. Der ki evet ben bunu görmüştüm veya tanıyorum. Ben de diyor Aysel ve anlattığı kıyamet alametlerinin bir kısmını unuttum. Diğer bildiklerim de zaten aklımda. Unuttuklarım da. Her alamet vuku bulduğunda hatırlıyorum. Bunlar biliyorsunuz kıyamet alametlerinin ilk haftalarda işlediğimiz derslerdi. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Huzeyfe radıyallahu anh'ın haber verdiği bu hadiste diyor ki يَأْتِعَلَ النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ ف۪يهِ الدَّجَّال İnsanların başına deccalin çıkmasını dileyecekleri bir zaman gelecektir. Huzeyfe diyor ki radıyallahu anh, dedim ki ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, anam babam sana feda olsun. Bu neden dolayı olur? Şöyle buyurdu Aleyhisselatü Vesselam, Mimme yalkavne minel anâ'i vel anâ'i, zorluk ve sıkıntılarla karşılaşmalarından dolayı diye buyurdu. Yani allah Ekber bu ne maneye geliyor? Bu ne manaya geliyor? Yani ee, o kadar büyük bela ve sıkıntılar görecekler ki yani şu Deccal biliyorlar ki yani Deccal çıktığında artık alametlerin büyüğü ortaya çıkacak. Her şey yaşanacak. Ne olacaksa olacak artık. Yani hatta diyor ya başka bir hadis vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki öyle fitneler göreceksiniz ki ee, diyeceksiniz ki bundan büyüğü olamaz ve o olduğunda diyeceksiniz ki bu da mı var? Bunu da mı görecektik? Ve diyor böylelikle peş peşe hep daha büyüğü gelecektir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> Arkadaşlar ben diyorum ki yeterli bugün. <gülüyor> ben bayağı oldu ders anlatıyorum. Eğer müsaade ederseniz. Musa abi gelmedi. Ama burada Abdul Abdülmuntakim kardeş... Ondan sonra Talha, e, Üstad e, inşallah boşluğu doldursunlar. Ben müsaade isteyeceğim inşallah. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> evet Üstadım. Abdülmuntakim kardeş, buyur Üstadım. ben kayıt yapıyorum. İnşallah kaydı bir kapatayım. Ben size tamam özele inşallah bakayım. Hadi Allahu alem. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ileyk.